Şeytan el Rajeem Bismillahi r ve nesaa'yinuhu ve nesaa ve ne billahi min shorur enfusina ve min syyata amalina. Men yehtihi Allahu falah mudellale ve men yudlil falahadile. Ve eşşadu anla ilahil lahu atuhu la, la Ve abduhu ve istaqal hadis kitabullah ve muhammedin ve şerr-ül umûri muhtasatühâ bi kulli mutassatetin bid'a ve kulli bidâtin dalâle ve kulli dalâletin fîn-nâr. İbn olan İbanetu Suğra kitabında 184. maddeden devam ediyoruz. Huzeyl bin İyaz Rahimullah şöyle demiştir: Dinin hususunda bidat ehlinden emin olma. işin hususunda onunla istişare etme. Onunla oturma. Zira Allah bidat ehliyle oturanın gözünü kör eder. Burada kastedilen basiretinin kör edilmesidir. Nitekim bir sonraki rivayette bunu açıklıyor. Yine Hudayr-ı şöyle demiştir. Müminin mümine bakması kalpteki sıkıntıları giderir. Kişinin bidat bakması da körlüğe sebep olur. Yani kalbinin körlüğüne sebep olur. Bunu Ebu Naim Hilyede Ebu Tayyire Silefi Tuyuriyat'ta rivayet etmişlerdir. Hilyede Zekeriya bin Es Salt şöyle dedi de rivayet edilmiştir. Bidatçıya gözleriyle bakan kimse gözlerinin kölleşmesine yardımcı olmuş olur. Dikkat edin, bidatçılara gözlerinizi yumarak göz kapaklarınızı koruyun. 186. Fuday bin Niyad şöyle derdi. Hoş bir hayata yani İslam'a ve sünnete gir. Mücahit Rahimullah Allah Azze ve Celle'nin ona güzel bir hayat yaşatırız. Nahil 97. ayeti hakkında güzel görüş yani sünnet demiştir. Yani güzel hayat İslam ve sünnetle e, mümkün olur. Hoş bir hayat İslam'a ve Sünnete uygun yaşamaktır. Hudayl-i Rahimullah, bidatçı cennetin kokusunu alamaz demiştir. Zadül Mesir'de şöyle anlatılıyor. Bu hayatın, yani hoş hayatın nerede olacağı hususunda üç farklı görüş tercih etmişlerdir. Birincisi bu hayat dünyada olacaktır. Bunu El-Afî i̇bn Abbas'tan rivayet etmiştir. Affi'nin İbn Abbas'tan rivayeti zayıftır. Affi zayıf bir ravi. Derim ki sonra müfessirlerin bu ustaki dokuz kavlini sıralamıştır. Bunları aktardığı halde Mücahid'i zikretmemiştir. İkincisi bu hayat ahirette olacaktır. Bunu Hasan el Basri, Mücahid, Said bin Cübeyr, Katade söylemiştir. Üçüncü görüşü ise bu hayatın kabirde olacağı şeklindedir. Taberi tefsirinde Mücahid Rahim olan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ona güzel bir hayat yaşatırız. Yani ahirette Allah onlara güzel bir hayat yaşatacaktır. 189, Fudayl, İslam ve sünnet üzere ölenlere ne mutlu demiş, sonra bidatlerin ortaya çıktığı zamana ağlamış, sonra durum bu olduğuna göre çokça maşallah, Allah'ın dilediği oldu deyin diye eklemiştir. Lalkai, itikatta şuab İmanda Beyhaki, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. İbn-i Sakir'in rivayetinde şu ziyade vardır, Fudayl şöyle demiştir, maşallah diyen kimse Allah'ın işine teslim olmuş olur. Zemül Kelam'da Muhammed bin Ebi Berzen'in şöyle dedi rivat edilmiştir. Ömer bin Abdülaziz mevkifte şöyle dua ederdi. Allah'ım beni İslam ve Sünnet ile faydalandır ve ikisi hususunda beni bereketlendir. Tarih-i Bağdat'ta Talha bin Ubaydullah el Badad'inin şöyle dedi rivat edilmiştir. Ahmet bin Amber ile bir deniz yolculuğunda karşılaştım. Uzun süre hiç ağzını açmıyordu. Konuştuğu zaman da Allah'ım bizi İslam ve Sünnet üzere öldür diyordu. Tabakatul Hanabilede rivadelidine göre El-Hasem bin Eyyub şöyle demiştir. Ahmet bin Ambel'i işittim. Ona Allah seni İslam üzere yaşasın ey Ebu Abdillah denildi. O da ve sünnet üzerine de diye ekledi. El-Vera'da rivadelidine göre el Meruzi şöyle demiştir. Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Ambeli e, İslam ve sünnet üzere ölen kimse hayır üzere mi ölmüş olur diye sordum. Dedi ki sus bakayım İslam ve sünnet üzere ölen kimse tamamen hayır üzere ölmüş olur demiştir. Lalkai'nin rivayetinde de A'ın şöyle demiştir. Kim İslam ve sünnet üzere ölürse onun için her hayrın müjdesi vardır. Fudayl Raymullah şöyle demiştir. Bidat ehliyle oturan kimseye hikmet verilmez. Yine Fudayl şöyle demiştir. Bidat ehliyle oturmaz zira sana lanet erişeceğinden korkarım. Bunları ayrıca Lalkai itikatta Berbehari es sünnede görüyoruz. E Rivayet etmişlerdir. İbn-i Sakir de tarihinde zikretmiş. Yine Fudayl şöyle demiştir. Kim bidat eline saygı gösterirse İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Berbeharişer-i Sünnet'e rivayet etmiştir. hilyet Evliya'da Fudayl'in şöyle dediği geçer. Kim bir bidat ehline yardım ederse İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. El dine verinin Fudayl'dan rivayetinde şöyle dediği geçiyor. Kim bir bidat eline saygı gösterirse Allah Tebarek ve Teala ona ölmeden önce körlük verir. Yani anlayış körlüğü. Fudayl'in, Musannif'in rivayet ettiği sözü sahabeden ve tabinden bir topluktan ayrıca Müslümanların diğer imamlarından da rivayet edilmiştir. i̇bn Ömer, i̇bn Abbas, İbrahim bin Meyser'e, Elevzai, i̇bn Uyeyne, İbrahim bin Ethem, Ebu İsa'k el-Hemdani, Hasan el-Basri, Ebu Hanife el-Yemami, Muhammed bin Müslim, Ahmet bin Anbel de bu kimselere örnektir. Allah onlara rahmet etsin. Ayrıca 31. maddede Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak da zikredilmişti. Daha önce geçmişti. Yine Fudail bin İyaz Rahimullah şöyle demiştir. Allah'ın öyle kulları vardır ki beldeler onlarla hayat bulur. Onlar sünnet ashabıdır. Onlardan kim göğsüne gireni aklediyorsa işte o Allah Azze ve Celle'nin hizbi içerisindedir. Lalkay ve Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Naim Hilye'de. Şakik el-Belhi rahime olan şöyle dediğini rivayet ediyor. İbrahim dedi ki yani İbrahim bin Ete "Ey Şekek, bizim nezdimizde şerefli olan hac ve hac veya cihad ile şerefli olmaz. Bizim nezdimizde ancak göğsüne giren akleden kimse şerefli olur." Yani akideyi kastediyor. 194 Fudayl rahime şöyle demiştir. Kim bir bidatçinin cenazesine takip ederse dönene kadar Allah'ın gazabı içerisinde kalır. 195 Süfyan bin Uyeyn'e bir adama nereden geliyorsun diye sordu. Adam falan oğlu filan cenazesinden diye cevap verdi. Bunun üzerine Süfyan şöyle dedi: Senle tek kelime konuşmayacağım. Allah'tan bağışlanma dile ve aynı şey bir daha yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına buz eden bir adama baktın ve onun cenazesini takip ettin ha. Bunu Lakhayi de rivayet etmiştir. Tabakatul Enabe'de İbn Battan'ın hocalarından biri olan Ebu Hafsel Uhberi'nin hal tercümesinde kârı şöyle demiştir. Asabımızın kitaplarından birinde okudum ki İbn Reca Uhber'a da Rafizilerden bir adam öldüğü zaman bir bezcinin onun için kefen sattığını ya da bir kasalın onu yıkadığını ya da birinin onu taşıdığını işitmiş ve bu sebeple ona küsmüştür. 196 Harun Minziat şöyle demiştir. Adamın birinin Ebu Bekir radıyallahu anh'a söyleyen kimsenin hükmünü sorması üzerine El Firyabi'nin kafirdir dediğini işittim. Adam peki cenaze namazını kılabilir miyiz diye sordu. O da hayır cevabını verdi. Ona o la ilahe illallah dediği onu ne yapacağız diye sordum. Dedi ki ona ellerinizle dokunmayın. Onu çukuruna atana kadar tahtalarla itekleyin. Bunu Halal'da es de rivayet etmiştir. Ayrıca El-Hud-Ce'l-Tarik-il-Mahad-Ce'de El-Ameş'in Şehdedi rivayet edilmiştir. Sahabenin küçüklerinden i̇bn Ebza'ya, Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya söven kimsenin şahadetini, şahitliğini kabul eder misin diye soruldu. O da hayır, boynunu vururum diye cevap verdi. Halal'ın es sünnesinde de Lalkai'nin itikadında Said bin Abdurrahman bin Ebza'nın Şehdedi rivayet edilmiştir. Babama Ebu Bekir'e bir adamı görürsen ona ne yaparsın diye sordum, öldürürüm dedi. Peki Ömer'e söveyen diye sordum, onu da öldürürüm diye cevap verdi. 197 Muhammed bin Beşşar Raymola şöyle demiştir. Abdurrahman bin Mehdi'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına söveyen kimsenin cenazesinde bulunayım mı diye sordum. Ona mirasçı olsam mirasını almam dedi. Hilye'de rivadeliğine göre Abdurrahman bin Mehdi kendisine heva elinin arkasına namaz kılmak sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir. Cehmiye ve rafıza fırkaları haric olmak üzere bidatlerine davet etmedikleri ve bidatlerini savunmadıkları sürece arkalarında namaz kılınır. Zira Cehmiye Allah Azze ve Celle'nin kitabını inkar edenler, rafıza ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabını küçümseyenlerdir. Yani fırkalar içerisinde Cehmiye ve rafıza fırkaları tekfir edilen fırkalardır. Yani bunlar mürtet görülen, İslam dışı görülen fırkalardır. Diğer fırkalar ise münafık hükmünde olan fırkalardır. Bu diğer bidat ehli, yani sufiler gibi, sufilerin gulat olmayanları gibi, işte mutezile gibi, eşerler, matürdiler gibi bidat ehli fırkalara gelince, işte bunlar şayet bidatlerine davet etmiyorsa ve bidatini savunmuyorsa onun arkasında namaz kılınabilir diyor. Sahabeye sövme meselesinde ayrıntı vardır. Hangi şekilde sövdüğüne göre hüküm değişir. İmnebi Zemene'nin usulü sünnesinde El-Utbi'nin şöyle ededi rivayet edilmiştir. Sahnuna yani İmam Mahalik'in önünde gelen öğrencilerinden Sahnuna biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birine Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Muaviye'ye ya da Amr bin As'a söverse diye soruldu. O da bana dedi ki onlara, onlar sapıklık ve küfür içerisindelerdi diye söverse öldürülür. Yani bu sahabelerin küfür ve sapıklık içerisinde olduğunu söylerse öldürülür. Bunun haricinde insanlara sövdüğü gibi söverse onun ağır bir cezaya çarptırılması gerektiği görüşündeyim. İbn-i Teymiye Es-Sarimul şöyle demiştir. Sahabeye sövmesine bir de Ali radıyallahu anh'ın bir ilah olduğu. Aslında... Peygamberin o olduğu, Cibril'in risaleti yanlış kişiye getirdiği iddiasını ekleyen kimseye gelince bu kimsenin küfründe şüphe yoktur. Hatta bu kimsenin tekfirinde duraksayan kimsenin küfründe şüphe yoktur. Yani onu tekfir etmeyen de kafir olur. Aynı şekilde onlardan, Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarıldığını ve saklandığını söyleyen, onun şeriatta emredilmiş olan amelleri ıskat eden batıni tevilleri olduğunu söyleyen ve buna benzer iddialarda bulunan kimselerin hükmü de budur. Bunlara... Karmaatiler ve batiniler denilir. Bunların kafir oldukları hususunda ihtilaf yoktur. Onlara yani sahabeye adaletlerini ve dinlerini zedeleyecek şekilde taan eden, hakaret eden, mesela onlardan birini cimrilikle, korkaklıkla, ilimsizlikle, züüt sahibi olmamakla ve benzeri sıfatlarla vasfeden kimseye gelince işte edeplendirilmeyi ve tazir cezasını çarptırılmayı hak eden kimse budur. Sırf bu fiilinden dolayı onun küfrüne hükmedilmez. Onları tekfir etmeyen alimlerin sözleri de bu doğrultuda anlaşılmalıdır. Onlar mutlak olarak lanetleyen ve kötü gören kimsenin hükmüne gelince işte bu ihtilaflı bir meseledir. Zira lanet kişinin öfkesinden dolayı da itikadından dolayı da olabilir. Bütün bunlara sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sayıları ancak onun biraz üzerine çıkan bir toplu haricinde irtidat ettiği ya da onların tamamının fıska girdiği iddiasını ekleyen kimsenin de küfründe şüphe yoktur. Zira bu kimse Kur'an'ın birçok yerde onlardan razı olunduğunu ifade eden ve onları öven nasları, ayetleri yalanlamaktadır. Kim böyle bir kimsenin küfründe şüphe ederse onun küfrü açıktır. Zira bu görüş Kitab ve sünneti nakledenlerin kafir ya da fasık olduğu manasına gelmektedir. Ebu Bekir bin Ayyaş Rahimullah şöyle demiştir. Ben Rafizi'nin de Haruri'nin de yani Harici'nin de cenaze namazını kılmam. Çünkü Rafizi Ömer radıyallahu anh'ı kafir görmekte, Haruri ise Ali radıyallahu anh'ı kafir görmektedir. İbn-i el-Muni de şöyle demiştir. Ahmet Rahimullah şöyle dedi. Ben öldükleri zaman cehmiler ve rafıziler hakkında şahitlikte bulunmam. İsteyen şahitlikte bulunabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bundan daha azı. Mesela borç, ganimetten çalma ve intihar etme gibi sebeplerden dolayı kişinin cenaze namazını kılmamıştır. Yine o rafızinin cenaze namazı kılmaz demiştir. Ebu Bekir bin Ayyaş ben rafızinin de harurinin de cenaze namazını kılmam demiştir. Firi de böyle söylemiştir. Müellif burada 196. maddede zikredilen sözü nakletmiştir. Yine Ahmet, İmam Ahmet, değil. hastalandıkları zaman ziyaret edilmezler. Öldükleri zaman cenazelerinde bulunulmaz demiştir. Bu aynı zamanda İmam Malik'in de görüşüdür. İbn-i Bat'ta <gülüyor> Kübra'da şöyle demiştir. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radiyallahu anh'ın hilafetine tağan eden ya da onlara beyat edip tabi olanlara tağan kimsenin Allah onları son durumlarını bilmediği için övmüştür. İşlerini bozacaklarını, zulmedeceklerini ve küfre gireceklerini bilmeden onlara vaatlerde bulunmuştur. Sonra kalplerindeki küfründen dolayı kalplerindeki sekineyi kaldırmıştır demesi gerekir. Yani Allah'ın ilmini de inkara e, delalet eder bu i̇bn sözü şuraya getirmiştir. Bundan sonra onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kendilerine vaatlerde bulunduğu, kendilerine kendiler için hazırladığı altlarından ırmaklar akan cennetleri haber verdiği, gerek muhacirlerden gerekse ensardan imanda öne geçmiş ashabı ve onlara güzellikle tabi olanlar hakkında bazı şeyler söylemişlerdir. Şu halde Allah ya onların kafir olacaklarını bildi halde onlardan razı olmuş ve onlara cennetleri hazırlamış, ya da onların kafir olacaklarını bilmemiştir. Eğer onların Ebubekir'e biat etmek suretiyle kafir olacaklarını biliyor idiyse, o kafir olacaklarını bile bile bir topluktan razı olacağını önceden söylemiş ve onlar için altlarından ırmaklar akan cennetleri hazırlamıştır. Yahut o onlara bu vaadi onların ileride yapacaklarını bilmediğinden dolayı hazırlamıştır ki bu söz inkar ve küfür olarak söyleyen kişiye yeterli gelir. Havarcın tekfiri meselesi de daha önce 161. maddede geçmişti. 199. Talha bin Musarif Raymullah şöyle demiştir. Rafızilerin kadınları nikahlanmaz ve kestikleri yenmez. Çünkü onlar riddet elidir. Yani onlar mürtet hükmündedir. Lalkai'nin rivayetine göre Ahmet bin Yunus şöyle demiştir. Ben rafızı bir adamın kestiğini yemem. Çünkü o benim nezdimde mürtettir. 200. Hasan el-Basri'ye falanca heva bir adamın cenazesini yıkadı denildiği zaman o ona öldüğü zaman cenaze namazını kılmayacağımızı bildirin demiştir. Yani daha ehli birisinin cenazesini yıkayan kimseye ona söyleyin kendisi öldüğü zaman biz de onun cenaze namazını kılmayacağız demiştir. Ee, İbane-ül Kübra'da aktarmış Eyyub-e Sahtiyan'den göre o bir ölüyü yıkamaya çağrılmıştı. İnsanlarla birlikte çıktı. Ölünün yüzünü açınca onu tanıdı ve şöyle dedi Arkadaşınızın tarafına gelin. Ben onu yıkamam. Çünkü ben onun bidat ehli biriyle yürüdüğünü gördüm. 201 İbn-i Basra'nın mahallelerinden birinde asabından bir adamı gördü ve ona ey falan burada ne yapıyorsun diye sordu. Adam heva birini söz konusu edip falancayı hastalığından dolayı ziyaret ettim diye cevap verdi. Bunun üzerine İbn-i ona hasta olduğunda seni ziyaret etmeyiz, öldüğünde cenaze namazını kılmayız dedi. Adam bunun üzerine tevbe ettim, tevbe ettim dedi. 202 Fudail Reymullah şöyle demiştir. Yahudilerin ve Hristiyanların yemeğini yerim ama Bedel'in yemeğini yemem. Le'l kayi itikatta, herevi zemu kelamda bunayım hilyede. E, rivayet etmişlerdir. Müellif orada bir ziyade de bulunmuştur ki bu ziyade bu sözle anlatılmak istediğini ortaya koymaktadır. Yahudinin ya da Hristiyan'ın yanında yemek yese bana uyulmaz. Ama bidat yanında yemek yese bana uyulur. Yani Yahudi ile beraber yemek yese onun Yahudi olduğu bellidir. E, bu konuda işte durum açıktır. Ama bidat ile beraber yemek yese o kimsenin e, salih, uyulmaya layık, sözü dinlenmeye layık biri olduğu gibi biz nasıl bulurum demek istiyor ehl bu yüzden onların terk edilmelerini emretmiş ve onları önemli makamlara getirmekten sakındırmıştır ki avam onlara bakıp aldanmasın. El-Ağda bu şeriyede e, Muhammed bin Ahmet el-Merruzi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müşrik oldukları halde Yahudilerden ve Hristiyanlardan yardım istenir ama Cehmi'den yardım istenmez. İmam Ahmet, yavrucuğum Müslümanlar bunlara bakıp aldanabilirler fakat onlara bakıp aldanmaları mümkün değildir demiştir. Yani Yahudi ve Hristiyanlara aldanmazlar ama... Biladerinden aldanırlar. Hallalın es sünnesinde Ebu Sabit el Hattabın şöyle dedirvi edilmiştir: Ben ve İsa bin Ebi Ömer oturuyorduk. Yanımıza cehmi bir adam geldi. Ben onun cehmi olduğunu biliyordum. Bize selam verdi. Ben de selamla karşılık verdim. İsa bin Ebi Ömer ise karşılık vermedi. İsa bana bir cehminin selamla karşılık mı veriyorsun dedi. Ben de Yahudi'nin ve Hristiyanın selamla karşılık vermiyor muyum diye sordum. Ebu Abdillah'ın yani Ahmet bin Ambel'in sözüne razı olur musun dedi. Evet dedim. Sonra hemen Ebu Abdullah'a gittim ve ona olanları anlattım. O da Subhanallah bir cehminin selamına karşılık mı veriyorsun dedi. Yahudinin ve Hristiyan selamına karşılık vermiyor muyum diye sordum. Bunun üzerine o Yahudinin ve Hristiyan durumları bellidir diye cevap verdi. İbn-i Vattah'ın elbidasında... Yahya bin Ubeydin şöyle dedi rivayet edilmiştir. Karşıma mutezleden bir adam çıktı, o durdu, ben de durdum. Sonra dedim ki, ya sen geçersin ya da ben geçerim. Bir Hristiyan'la yürümek bana seninle yürümekten daha sevimlidir. İbn-i Ebi Şeyben Musannef'indeki Yahudin ve Hristiyan'ın yemeği hakkında söyledikleri bölümüne bakın demiş muhakkiki. Yani o ilgili rivayetleri orada zikretmiştir Musannef'te. 203 yine o şöyle derdi, yani Fudayil bin İyaz Rahimullah... Allah'ım bidat ehli bir kimsenin üzerimde bir nimetinin bulunmasına izin verme. Sonra kalbim onu sever. Yani bir bidat elinden bana bir iyilik da bulunmasına müsaade etme. Bu iyilik sebebiyle kalbim ona e, ısınabilir, sevebilir diye e, böyle dua etmiştir. E, Süfyanes Sevri'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bazen hoşlanmadığım bir adamla karşılaşırım da bana nasılsın diye sorunca kalbim ona karşı yumuşar. Şu halde onların Tiridini yiyen ve halısına basan kimse hakkında ne düşünülür? 204. Yine Fudal şöyle demiştir. Allah bir adamın bir bidat eline buz ettiğini bildiği zaman ameli az da olsa Allah'ın onu bağışlayacağını ümit ederim. mevruzi şöyle demiştir. Ebu Abdullah, yani Ahmet bin Hanbel'e, Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a ve Ayşe'ye (radıyallahu anhum) mecmain söyleyen kimseyi sordum. Ben onun İslam üzere görmüyorum diye cevap verdi. Halal, Sünnet'e Osman radıyallahu anh'ı da e, söz konusu etmeden zikretmiştir burada. Yine Halal, İmam Ahmet'ten şöyle rivayet etmiştir. Rafıziler gibi sahabeye süen kimsenin küfre girmesinden endişe ederim. Yine dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabına süen kimsenin dinden çıkmadığından emin olamayız. 206, Malik bin Enes Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına süyen kimsenin İslam'dan bir payı ya da nasibi yoktur. <gülüyor> Halal es-sunnet el katta Man bin şöyle rivayet etmiştir. Malik bin Enes'i şöyle derken işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına söyleyen kimsenin Fey'den hakkı yoktur. Yani fey e, savaşsız olarak elde edilen ganimet demek. Ondan pay verilmez. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ayrıca fey yurtlarından çıkarılıp malları elinden alınan Allah'tan lütuf ve rıza arayan fakir muhacirlerindir. Haşir 8. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onunla birlikte hicret eden ashabıdır. Sonra şöyle buyurmuştur. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı gönüllerine yerleştirmiş olanlar. Bunlar da ensardır. Sonra şöyle buyurmuştur. Onlardan sonra gelenler Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla derler. Fey bu üç sınıfa aittir. Şu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına söyleyen kimse bu üç sınıftan değildir. Dolayısıyla Fey'den hakları yoktur. İbn Kesir tefsirinde şöyle demiştir. İmam Malik bu ayet-i kerimeden ne güzel bir hüküm çıkarmıştır. Sahabeye soyen Rafizinin fey malından payı yoktur. Çünkü o Allah'ın kendilerini Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışlar dediklerinden dolayı övdüğü kimselerden olma vasfına sahip değildir. Bişir bin el-Haris yani Bişrafi diye meşhur zat Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına söyen kimse oruç tutsa da namaz kılsa da Müslümanlardan olduğunu söylese de kafirdir. 208 Evzai Rahimullah şöyle demiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kimse İslam'dan irtidat etmiş ve kanını mübah kılmış olur. 209. Ebu el-Kasım bin Selam Rahimullah şöyle demiştir. Rafı feyden ve ganimetten nasibi yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onlardan sonra gelenler Rabbimiz bizi ve imanda önümüze geçmiş kardeşlerimizi bağışla derler. Haşir 10. ayet. 210. Hammad bin Zeyd Rahimullah şöyle demiştir. Eyyub yani es yani Yunus ve İbni Aun ile birlikteydim. Yanlarına... Amr bin Ubeyt geldi. Yani Muhtezile'den olan Amr bin Ubeyt geldi ve onlara selam verip bekledi. Selamını almadılar. Sonra geçip gitti de onu söz konusu bile etmediler. Evet. Amr bin Ubeyt Mutezle imamıdır. Selefonu tekfir etmiş ve insanları ondan sakındırmıştır. İbanetül Kübra'ya bakılabilir denilmiş. İmam Abdülhakem i̇bn İbn Abdülhakem el camiinde İbn-i Vehb'in şöyle rivayet etmiştir. İmam Malik'e bidat ne selam verilip verilmeyeceği soruldu. Dedi ki, bidat ne kötü bir topluluktur. Onlara selam verilmez. Onlardan ayrılmak bana daha sevimlidir. Hilya'da şöyle geçiyor. Said bin Amir'in şöyle dediği rivayet edilmiş. Süleyman-ı Teymi hastalandı ve bu hastalığında çokça ağladı. Neden ağlıyorsun, ölümden mi korkuyorsun diye sordular. Hayır dedi. Bir kaderinin yanından geçmiş ve ona selam vermiştim. Rabbim Azze ve Celle'nin bundan dolayı beni hesaba çekmesinden endişe ediyorum. <gülüyor> Huday bin İyaz Zine Rahimullah şöyle demiştir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Allah daha eline bakmaz. 212 zaide bin Kudame Rahimullah şöyle demiştir. Mansur'a yani Mansur bin Mutemir'e Ey Ebu Attab, bizden biri oruç tuttuğu günde Ebu Bekir ve Ömer radyalanma hakkında kötü şeyler söyleyen kimseler hakkında kötü konuşuyor dedi. Konuşabilir diye cevap verdi. Yani e, Selef'ten bazıları gıybet etmenin orucu bozduğu görüşündeydiler. Burada da bununla ilgili soruyor. Yani Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya sövenlerin aleyhinde yani onun gıybetini yapıyorlar. Bunun oruca zararı olur mu? Hayır bu gıybet değildir manasında cevap veriyor. Halal... Lalkai rivayet etmişler bunu ayrıca. Mansur Mansur İbnül Mutemir'dir. Hicri 123 yılında vefat etmiştir. Zayde'de Zayde bin Kudame'dir. Hicri 160 yılında vefat etmiştir. Allah onlara rahmet etsin. Zayde sünnet elinden başkasına hadis rivayet etmezdi. Ahmet bin Yunus şöyle demiştir. Züheyr bin Muaviye'nin Zayde'nin yanına geldiğini gördüm onunla kendisine hadis rivayet ettiği bir adam hakkında konuştu. Zaide o ehli sünnetten midir diye sordu. Zuher onun bir bidatini bilmiyorum diye cevap verdi. Zahide ben bunu sormuyorum. O ehli sünnetten midir dedi. Bunun üzerine Zuher insanlar ne zaman böyle oldular diye sordu. Zahide insanlar ne zaman Ebubekir'e ve Ömer'e sövmeye başladılarsa o zaman dedi. Yani e, bu şeye bir reddiyedir. Bazı insanlar bugün işte bir de bidat tespit edilmedikçe o aslen ehli sünnettir. Diyanet görüşe bir reddiyedir bu. Kitapların çıkmasından sonra, bu fırkaların yaygınlaşmasından sonra böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlarda eğer bir kimsenin ehli sünnet olduğuna şahitlik etmek için sünnetin esaslarını kendisinde toplaması gerekiyor. Buna şahit olursan onun sünnet delil olduğuna şahit edebilirsin. Nitekim Berbehariş'e Rus sünnete bunu aktarıyor. Yani Ahmet bin Hanbel'in e, e, usulü sünne diye risalesi var ya 50 maddelik bir şey. İşte bu esasları bir kimse kendisinde toplamasa itikadi, ameli, menheci olarak ona sünnet elidir diye şahitlik edilmez. Burada işte Züheer bin Muaviye'ye bunu soruyor Zahide bin Kudame. Sadece çünkü sünnet eline Hazreti rivayet edermiş. O rivayet ettiğin kişi sünnet elini midir diye soruyor. Bir biddatini bilmiyorum diyor. Ben sana onu sormuyorum. Sünnet ehli midir? Yani sen onun sünnet ehli olduğuna şahit misin? İtikad ve menheç esaslı olarak sünneti kabullenmiş biri olduğuna şahit misin? Bu manada soruyorum diyor. Evet, halalın rivayetine göre Muharib bin Disar'a rafizilerin gıybetini yapması soruldu. O da gıybetleri yapılmayacaksa doğru kimselerdir diye cevap verdi. Yani şayet rafızların gıybeti yapılmayacaksa o zaman onlar doğru kimseler manasına gelir. Yani onların gıybeti yoktur. Hasen el-Basri Raymullah, ile hakkında gıybet söz konusu değildir derdi. Darimi ve alkayi de rivayet etmişlerdir. 214. Ata Raymullah şöyle demiştir. Allah, elinin tevbe etmesine izin vermez. Evet, önceki sözle ilgili olarak İbn-i usulüs usulü sünnesinde şöyle denilmiştir. Heva ehliyle oturmaktan sakındırma babı. El sünnet önceden beri saptır cevabıların peşinden giden kimseleri kınamış, onlarla oturmaktan sakındırmış, onların fitnelerinden korkutmuş ve onların muhalefetlerini bildire gelmişlerdir. Burada da onların gıybetini yapmak ya da onlara taan etmek, hakaret etmek olarak değerlendirmemişlerdir. Bu ata Rahimullah'ın sözünün devamında es Abdullah bin Ahmet'in Es-Sünne'sinde ve Abbaset Devri'nin e, tarihi Yahya bin Mayin'inde, Halal'ın Es-Sünne'sinde şöyle geçiyor devamı. Sınırda kadı olduğum dönemde üç adamı sürdüm, sürgün ettim. İki cehmiye ve bir rafızı ya da iki rafızı bir cehmiye. Sınır boylarında yaşayanlar sizin gibilerle komşuluk edemez dedim. Derim ki ne gariptir ki bu eser Siyer-i Nübelada. Nübelâ'da. Bulunmaktadır ve rafıziler kelimesi hasfedilip yerine boşluk konulmuştur. Yani Zehebi'nin bu kitabında sanki bir tahrif yapmışlar. Rafızil kelimesini oradan sinmişler diyor muhakkik. Ebu Ubeyt şöyle demiştir. İnsanlarla ilişkilerim oldu. Kelam ehliyle konuştum. Rafızilerden daha pis, daha necis, hücceti daha zayıf ve daha ahmak. Kimseyi görmedim. Evet, bu aktardığımız az önce aktardığımız bunun devamı, Ebu Beydin sözü yani, atanın değil. 216, Rakabe bin Maskale'nin yanında hevalardan söz edildi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Rafıziler iftirayı hüccet edinmişlerdir. Mürcenin dini, hükümdarların dini neyse odur. Zeydiye'ye gelince ben onların görüşünü bir kadının ortaya attığını düşünüyorum. Mu'tezliye'ye gelince, vallahi ben ne zaman geri döneceğimi umarak işime çıkmışsa, Geri döndüğümde onlar mutlaka görüşlerinden dönmüşlerdir. Yani Mutezile akılcı olduklarından işte akıllarla bir o görüşü beğenirler, bir, bir görüşü beğenirler. Yani onları sınırlayan delilleri kitap ve sünnet değil akıldır. Zeydiye'ye gelince onu bir kadının ortaya attığını düşünüyorum demesi işte duygusallığın ağır basmasından Allah Allah. Lükai Memun'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kaderi inkar huzların dinidir. Yani Huz ve Kirman bölgesi, Huz bir şehrin bölgenin adı. Rafızilik Nebatlıların dinidir, İrca ise hükümdarların dinidir. Tariyotimeş'ta En Nadir bin Şumelin şöyle dedi rivayet edilmiştir: Memun'un yanına girdim. Bana nasılsın? Ey Nadir diye sordu. Ben de iyiyim diye cevap verdim. İrca'nın ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Yani mücevelliğin. Ben de hükümdarların kafasına uyan dindir. Onunla dünyalık olarak istediklerini elde ederler ama dinler o da o da dinlerini eksiltir diye cevap verdim. Doğru söyledin dedi. Herevinin zemür kelamında İmamübbârek Mübarek Allâh'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yalan, rafızların işidir. Tedbirsizlik, Ebu Talib'in ailesinin işidir. Tartışma, mutezilerin işidir. Züht, haricilerin işidir. İstihlal, yani haramları helal saymak, rey ehlinin işidir. Din ise hadis ehlinin işidir. Lalkay şafii'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Heva ehli arasında rafızlardan daha çok yalan yere şahitlik eden hiçbir topluluk görmedim. Derim ki İbn-i mutezile hakkında vallahi ben ne zaman geri döneceğimi umarak işime çıkmışsam geri döndüğümde onlar mutlaka görüşlerinden dönmüşlerdir demesinin sebebi onların cedelci ve tartışmacı bir topluk olmalardır. Onlar akıllarını kendisiyle doğruyu bulacakları önder edinmişler, bunun sonucunda da sapmışlardır. Ömer bin Abdülaz'in dinli tartışmaların hedefi haline getiren kimse oradan oraya atlar durur sözü geçmişti. 217 Talha bin Musa Rıfraim ulaşıyor demiştir. Şu anda abdestli olmasaydım size raflızlarının söylediklerini aktarırdım. Lalkay ve Ebu Naim rivayet etmişler. İbn-i Bat'ta, İban-ı Kübra'da bazı hezeyanlarını, sapıklıklarını ve küfürlerini söz konusu etmiş, sonra bu eseri zikretmiştir. Bu eseri onların sözlerini pis ve iğrenç olmaları sebebiyle zikretmemek gerektiğine delil getirmiştir. İbn-i Münzir'in el efsatına bakınız. Yalandan, gıbetten ve Müslümana eziyetten sonra abdest almak bölümünde bunu aktarmış. Müellif burada çirkin söz söyledikten sonra abdest alma hususunda eserler zikretmiş. Sonra şöyle demiştir. Ben bunlardan sonra abdest almayı emreden kimsenin bunu ancak güzel görünğinden dolayı emrettiğini düşünüyorum. Yani istihsan yaparak emrettiğini. Bunların hadislerinin lafızlarında bu onların hadislerinin lafızlarında açıkça görülmektedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan böyle bir şey yok ama yani Seleften bazıları, az önce söylediğimiz gibi, mesela gıybetin orucu bozduğuna e, inanan bazıları gibi, e, bir kısmı da bazı çirkin sözler konuşmanın, aktarmanın abdesti bozacağı kanaatinde olmuşlar, ona işaret ediyor. 218 Mukide şöyle demiştir, Cerir bin Abdillah, Adi bin Hatim ve Hanzala el-Katip, Kufe'den yola çıktılar. Karkı konakladılar, orada Osman bin Affan'a sövülen bir beldede duramayız dediler. Buldan da şöyle, şöyle geçiyor. Karkısıya, Habur nehrinin üzerinde bulunan Malik bin Tavk'ın inşa ettirdiği Rahbeşeri'nin altı fersah yakında bir beldedir. Orada Habur, Fırat'a dökülmektedir. Bu belde Habur ile Fırat arasındaki bir üçgende yer almaktadır. Heysemi, Mecmu-i Zeval'te Mugire'nin sahabeden hadis işitmemiş olması haricinde Ricali Sayın Ricalidir demiştir. Bu aktarılan söz hakkında. El-İsabe'de Cerir ve Hanzal'a radyalanman tercimelerinde onların kendilerini fitnelerden geri çektikleri, Kulfe'yi terk ettikleri, Karkisiye'ye geldikleri ve orada vefat ettikleri geçmektedir. İbn-i Abdülhakem'in el camiinde Malik'in haksızlık edilen ve selefe söğülen bir yerde ikamet etmek, orada yerleşim olarak kalmak doğru değildir dediği. Sonra buna Ebu Derdar radiyallahu anh'ın sünnetin terki hususunda kendisine rey ile itiraz edildiği zaman söylediği ki bu olay İmam Malik'in muaddağında da geçer. İşte Muaviye radıyallahu ile oluyor. Şam'ın valisi o zaman Muaviye radiyallahu anh. Bir gümüş, bir kap, üzerinde taşlar var. Bunun zekatı mı, satışı mı onunla ilgili bir şey. Yani gümüş hani evden ele, gramı gramına eşit olmalı e, takasında, satışında. Bununla ilgili hadisi rivayet ediyor. Muaviye Radiyalan'da ben bunda sakınca görmüyorum diyor. Bunun üzerine Ebu Derda diyor ki ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haber veriyorum. Sen bana kendi görüşünü söylüyorsun. Senin bulunduğun bir beldede sana komşu olmayacağım sözünü delil getirdi. Rivayet edilmiştir. Malik şöyle demiştir. İnsanlar tek bir sözden dolayı bulundukları yerden çıkıyorlardı. Hicret ediyorlardı. Şu adam ise haksızlık edilmesine ve selefe söylenmesine rağmen hala bulunduğu yerde ikamet ediyor. Halbuki Allah Teala yeryüzünde hicret edilecek birçok yer bulunur buyurmuştur. Nisa suresi 100. ayet. İşte bu da ilgili risaleyi yazmıştık. Hicret ve bedeli, bedevileşmenin hükmü risalesinde aktarmıştık. Bidat elinin yaygın olduğu bölgelerden, onların söz sahibi olduğu, hükmünün geçtiği bölgelerden Müslümanların, sünnet elinin hicret etmesinin uygun olduğuna dair işte seleften aktarılanlardır bunlarda. 220 he, 219 Ahmet bin Abdullah bin Yunus söylemiştir. Muhammed bin Abdillaziz evini sattı ve şöyle dedi. Ben Kûfe'de ikamet edemem çünkü Kûfe içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına söylen bir beldedir. Kûfe böyle bir beldedir. Bu sebeple evini satıp oradan taşınıyor yani. 220 Avam bin Havşep Rahimullah şöyle demiştir. Bu ümmetin başında gördüğüm kimseleri gördüm, yani öncekilerden seleften birbirlerine şöyle diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının iyiliklerini zikredin ki kalpler onda birleşsin. Onların aralarındaki anlaşmazlıklar zikretmeyin, sonra insanları onlara karşı kışkırtmış olursunuz. Süfyan bin Uyeyn'e şöyle demiştir. Kalbi Müslümanlara kin kimseninki dışında hiç kimsenin kalbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birine kim beslemez? Yine Süfyanes Sevri şöyle demiştir. Onlar bir ümmette geçip gittiler. Onların yaptıkları kendilerine sizin yaptıklarınız kendinizedir. Bakara 134 yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabı kastedilmektedir dedi. Tefsir kitaplarında bu ayette kastedilenlerin İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve çocuklar olduğu bildirilmektedir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Tarihu Bağdat'ta İbrahim bin Azerel Fakih şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hambel'in yanındaydım. Bir adam ona Ali ve Muavi arasında Cerian neden olayları sordu. Ahmet adamdan yüz çevirdi. Sonra ona ey Ebu Abdillah o oğullarından bir adamdır denildi. Bunun üzerine adama döndü. Yani soruyu soran adam Seyyidlerden birisi, Haşimoğullarından birisi dendi. Ve dedi ki şu ayeti oku onlar bir ümmetti geçip gittiler. Yani e, ayet her ne kadar İbrahim İshak e, İsmail aleyhisselam e, hakkında olsa dahi lafız umumdur. Tefsirde, kaide, sebebin husse oluşu değil, e, lafzın umumiliği esastır. Bu sebeple e, Ahmet bin Hanberil veya Süfyan-ı Sevri bu ayetin lafzıyla e, delil getirmişlerdir. Ebu Şeyh'in Tabakatul Muhaddisine bir Esbahan kitabında Hamza Zeyyat'ın e, benzerini söylediği rivayet edilmiştir. Ve e, Semani tefsirinde de bu böylesi bir soruya verilecek en güzel cevaptır demiştir. Şabi şöyle demiştir. Hevalara baktım ve heva ehliyle konuştum. Akılları Haşebiyye'den daha kıt bir topluluk görmedim. Hilyetül evliada rivadeliğine göre İbrahim eğer kıble ehlinden birinin kanını helal sayacak olsaydım Haşebiyye'nin kanını helal sayardım demiştir. Haşebiyye rafızların bir kolludur. Bir defasında tahtalarla savaşmış olmaları sebebiyle bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Yani haşep ahşap kelimesi de oradan geliyor odun demek. Söylendiğine göre tahtalarla savaşmalarının sebebi kılıçla ancak masum imam ile birlikte savaşılacağını, onun dışındakilerin yanında tahtayla savaşacaklarını söylemeleridir. Onların Zeyt bin Ali çarmıha girdikten sonra onun tahtasını taşıyanlar ve Muhtar bin Ebu Beydin ashabı oldukları da söylenmiştir. Asım bin Damra şöyle demiştir. Hasem bin Ali'ye, yani Ali radiyalan oğlu, Şia Ali'nin geri döneceğini iddia ediyor diye sordum. Dedi ki yalan söylüyorlar. Eğer bunu bilseydik hanımları evlenmezdi ve malını da miras olarak taksim etmezdik. Yani Şia ta Ali Radyalan'ın vefatından hemen sonra böyle bir itikada sahip olmuşlar. Ricat inancı deniliyor buna. Yani Ali Radyalan tekrar dönecek inancı. Hasan bin Ali oğlu Hasan Radyalan bunu reddediyor. Şiaların bu inançlarını reddediyor. Şayet öyle bir şey olsaydı hanımları başkasıyla evlenmez. Yani nikahlar düşmüş olmazdı. On Ali radıyallahu anının ölümüyle ve mal da miras olarak taksim edilmezdi. Evet. Abdullah bin Ahmed Zevaydu Fedaili Sahabe'de İbn Sad Tabakat'ta Harp el-Kirmani sünnesinde rivayet etmiştir. Harp ayrıca benzeri i̇bn Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Berbehar Şevri de şöyle demiştir. Ortaya çıkan bir, bir bidat daha vardır ki azim olan Allah'a küfürdür bu bidat. Bu görüşü benimsen kimse hiç şüphesiz kafirdir. Bu kimseler recate yani geri şey inanırlar. Ali bin Ebi Talip diridir. O Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed ve Musa bin Cafer kıyamet gününden önce geri gelecek derler. İmameti dile getirirler. İmamların kaybı bildiklerini iddia ederler. Onlardan uzak dur. Onlar ve bu görüşü benimseyen herkes azim olan Allah'a kafirdir. Yani bugünkü Caferiye denilen grup, İran'daki Caferiler gibi bunların diğer adı İmamiye veya İsna-ı Aşeriye diye anılır. Bunlar işte bu 12 imam hakkında böyle kaybı bildikleri, işte geri dönecekleri ve daha başka takiyeni vacip olduğu gibi bir sürü küfür olan itikadlara sahiptirler. Süfyan es Sevri dedi ki Ali'yi Ebu Bekir'den ve Ömer'den üstün gören kimse Ebu Bekir Ömer'i ve onları Ali'den üstün görenleri kusurla nitelendirmiş olur. Yani sahabe bunda icma etmişti Ebu Bekir ve Ömer radiyalanmanın Ali radiyalanından üstün olduğu hususunda. Dolayısıyla Ali radiyalanı Ebu Bekir ve Ömer'den üstün gören bu sahabelerin icmasına ters düşmüş olur. Evet 226. maddede bırakalım. Ee, yine bu menheci meselelerle fırkalara reddiye babında birkaç rivayette aktaracak melif. Ondan sonra akide meselelerine geçecek. Akide meseleleri de oldukça önemli meseleler. Bugünlük burada bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eşedenle ilahillen tevattekle şirikerek ve istiğfurü Sen nasıl? Her kimse almıyor. olmasın ha? Hiçbir şey anlamadım onlar. <gülüyor>